C. PKK'de yeniden yapılanma sorunları 2000 başlarında PKK'nin ağırlıklı olarak iç nedenlerden ötürü tıkandığını, mevcut yapısıyla sürdürülmesinin sorunlara çözüm değil, çözümsüzlük üreteceğini belirterek, mirasını başka bir at ve yapılanma içinde sürdürmesinin daha doğru olacağını belirtmiştik. Savunmalarda yeni durum değerlendirmeleri, çağ ve tarih yorumları geliştirerek, olası yeni yapılanmaların içeriğini, ve biçimini aydınlatmaya çalıştık. Önce kadık, daha sonra Kongra Gel deneyimlerine bu anlayış temelinde gidilmeye çalışıldı. Tutuk evinde çok sınırlı olarak aldığımız bilgilendirmeler temelinde öz eleştirilerin samimice yapıldığını, dolayısıyla yeni yapılandırmalara gidilebileceğini uygun görmüştük. Bu arada 1998'den beri tek taraflı yürütmeye çalıştığımız ateşkesin kalıcı ve anlamlı olabilmesi için İmralı sürecinde alabildiğine duyarlı davrandık Dolaylı da olsa soruşturmaların bir devamı niteliğinde Bazı diyalog ve mektuplaşmalarla Sorumlulukların yerine getirilmesine ilişkin önerilerde bulunduk 11 Eylül sürecine kadar çözüm yolunda umutlu olmaya çalıştık Fakat ABD'nin yeni anti terörizm hamlesi Sanıyorum bir fırsat olarak görülüp TC yöneticilerince imha temelli bir yaklaşma yol açtı Dolaylı diyalog süreci kapandı bu arada Türkiye'de 2002 Kasım seçimleri gündeme girdi. Hareketin yeni yönünü belirtmeden önce seçim sonuçlarının beklenmesini uygun gördük. Tek başına iktidar olma şansını yakalayan AKP hükümetine Kürt sorununun diyalog yoluyla çözümü için yeni başbakana bir mektup yolladım. Cevabın niteliğine göre yolumuzu belirleyecektik. En azından yapının benden beklentilerine net cevabımı verecektim. Süre çeşitli defalar uzatılmasına rağmen cevap gelmedi. En son içine girdiğim demokrasi ve barış uzlaşması deklarasyonu sürecinin 1 Eylül 2003'te sona erdiğini duyurdum. Artık Kadek kendi yolunu kendisi belirleyecekti. Yeni hamle olarak kendileri 1 Kasım 2003'ü göstermişlerdi. Bu arada hareketin Keneke Kürdistan Ulusal Kongresi ve Kadek olarak iki başlı olması yerine Kongre gel olarak tek başlı olmasının daha doğru olacağını önererek, resmi kuruluşun kongre gel olarak ilanını uygun gördüm. Kabul gördüm. 2003 sonlarında bu yapı altında hareket etmelerini resmi bir kongre ile onayladılar. Fakat beklenen yeni hamle yerine yapının ikiye bölündüğü haberleri yayıldı. Açık ki bu yönlü bir gelişme beklemiyordum. Yapı ve kadro unsurlarını daha önce tanıdığımdan dolayı, durumlarını yorumlamakta güçlük çekmedim. PKK'nin resmen kuruluşundan beri merkezi kadrolar beklenen yenilenme ve gelişmeyi sağlamaktan uzaktılar. Gelişmeleri için en zor koşullarda teorik ve pratik olarak çok yönlü desteklerimizi eksik etmedik. Orta Doğu'daki eğitim süreciyle yeni olanak ve koşullarla tecrübe kazanmış halleriyle sıçrama yapmalarını beklerken yine işleri kendi açık olmayan niyetlerine taktırmaktan ...geri durmadılar. 15 Ağustos 1984 benzeri hamleleri... ...hem geciktirmeleri... ...hem de düşündüğümüzün ötesinde... ...hayata geçirmeleri... ...rahatsızlığımı sürekli arttırdı. 1981'den beri... ...çok sayıda konferans... ...kongre ve eğitim toplantılarıyla... ...eğitici konuşmalarla... ...çizginin gereklerine göre... ...kendilerini pratiğe yönlendirmek istedim. Sert eleştiriler yaptım. Fakat daha çok onlar beni... ...kendi tarzlarına zorlama yolunu seçtiler. Önceki bölümlerde yaptığım değerlendirmelerde... ...ortaya koyduğum tutumları ısrarla sürdürdüler. Bu tutumun PKK'nin tasfiyesiyle nasıl sonuçlandığı... ...özetle belirttiğim gibidir. 2000 başlarındaki öz eleştirilerinde... ...samimi olmadıkları, içine girdikleri bölünme tarzlarından bellidir. Tarihe, topluma, yoldaşlığa, şehitlere, ahlaka ve can alıcı siyasi gelişmelere asla uymayan, çok sorumsuz, tasviyecilikten de öteye çirkince ve hain demeye dilim varmıyor, bir dalaşmayı yeni hamle olarak halkın, savaşçıların gündemine dayattılar. 2003 sonları ve 2004 başlarında basına yansıdığı kadarıyla avukatlarım beklenen izahları her nedense bana zamanında yapmadılar. Bu çirkin hareket, benden habersiz, ...alabildiğine körüklenerek yayılmıştı. Bu arada dışarıyla uzun süreler halinde ilişkilerimin kesik olduğunu, kaldığını da belirtmeliyim. Yaşadığım kapsamlı bir tecrit içinde tecrit durumuydu. Çok sınırlı bazı bilgilerden çıkardığım sonuç, şahsıma yönelik derinliğine bazı hesapların yapıldığına ilişkindir. Hesapların temelinde, gelişmeler üzerinde kontrol gücümün pek olmadığını sağ çıkmamın zor olduğunu düşünerek dolayısıyla beni devre dışı sayarak kendilerince belki iyi niyetlerince tedbir adı altında çeteciliğin gerilada yaptığını bu sefer tüm siyasi, askeri, ideolojik ve kitlesel zemin üzerinde kendileri taraf demeye dilim varmıyor tamamlamaya çalışmışlar bu sürece katılan arkadaşların niyetlerini ve gerçek konumlarını bilecek durumda değilim bunu pek önemli de görmüyorum benim açımdan açık olan bu arkadaşların kendilerini tarihi, toplumsal, ideolojik, siyasal, örgütsel ve eylemsel hattın üstünde gördükleridir. Ne eskiden ne yeniden var olan oluşumlara özden katılmadıkları, gerekli entelektüel ve irade gücünü ortaya koymadıklarıdır. Aşkla halkın kutsal, demokratik özgürlük ve eşitlik davasına katılmadıklarıdır. Ya kendilerini koy verip objektif bir yenilgiye terk ettikleri, ya da son derece ben merkezci bir tavırla gelişmeleri şahsi tutumlarına bağlamaya, kurban etmeye çalıştıklarıdır. Hareketin olanaklarından yararlanıp kişiliklerini beslemek istedikleridir. En önemlisi benim gerek Türkiye sınırlarında gerek Orta Doğu'da ve en son İmralı sürecinde ortaya koyduğum çabalarımın gerçek değerini anlayıp ona göre bir tavrın sahibi olamadıklarıdır. Gerçek bir yoldaşlık yapmayı beceremedikleridir. Partileşmenin kendini fedakarca çalışmalara vermek olduğunu anlamadıklarıdır. Gerçek siyaset, örgüt ve fikir dünyasını tanımadıklarıdır. Kadın ve kadın özgürlüğünün değerini takdir edemedikleridir. Benim olağanüstü duyarlılığımı en son zaaf sayıp, kendilerini bu tarzda ortaya koymalarının başka izah tarafı var mıdır? En son ortaya koydukları tavır, partiselliği de aşıp, halkın demokratikleşme çabalarına da uzanınca isyan etmemek mümkün mü? Halk potansiyelimizin her yerde olduğu gibi Türkiye ortamında %10'dan aşağı olmadığı bilindiği halde dayattıkları tavırla sürekli %5'lerde süründürmeleri nicelikten çok niteliksel bir yaklaşımın sorunudur. Bu demokratikleşmeyi hiç anlamak istemediklerini kanıtlıyor. Partileşmeyi, savaşı anlamak istemedikleri gibi bin bir emekle toplanan Halkı öyle uydurma, dıştan dayatmalarla vazgeçme durumunda bıraktıklarını anlamak bile istemiyorlar. Son belediye seçimlerinde sergiledikleri tavrı en değme provokatör başaramazdı. Küçük despotçuklar olmak belli ki epey kişiliklerini işlemiş. Sonra anladım ki benim hukuki savunma ihtiyaçlarımı bile altı yıldır bir tarafa bırakıp halkın demokratikleşme çabalarına yapmak istediğim katkılardan bile bazı şerefsizler rahatsız olmuş. Osman Ucalan'a karşı bir iki ciltlik eleştiri ve yargılama çabam biliniyor. Anam defat edinceye kadar bir telefonla hatır sormayı bile halkın davasına zarar verir anlayışıyla ihmal ettim. Yani ailecilik konusunda Kürtler'de benden daha hassas davranan olmadığı çok iyi bilinir. Ama gel gör ki ben de dahil olmak üzere son dönemde tam bir karalama operasyonuna girişmişler. ''Tabii ki bu normal bir davranış olmanın ötesinde çok anlam yüklü bir tavırdır.'' ''Devletin bile kendini haklı görmediği ve yapmaktan uzak durduğu kaba tavırları bazı alçakların sergilemesi anlaşılır gibi değildir.'' ''Ailenin birkaç hasta kalan üyelerine bile terör anlamına gelebilecek tavırların sergilendiği görülmüştür.'' ''Bunun da neyi kurtarmak istediklerini anlayamadım. Eğer güçlenmekse mesele bunun bizimle ilişkisi bellidir.'' Kaldı ki bunların önder olmalarını değil, olamamalarını kendilerine yakıştıramadık. Peki neyin intikamını almak istiyorlar? Bir insandan isteyip de elde edemedikleri neydi? Bir hareketin içinde aptal, ahmak, alçak, komplocu, hain, provokatör olabilir. Tıpkı yiğit, bilge, şerefli, dürüst, candan bağlı olanlar gibi. Fakat bu son ortaya çıkan biçimi hiç anlayamadım. Siyasi çeteciliğe benzetiyorum Kendileriyle sınırlı kalsa neyse Yarın askeri, siyasi, ideolojik konulara uzanırsa En tehlikeli sonuçları doğurur Ebu Cehil'den daha cahil olduklarını anlamayacak kadar ahmaktırlar aynı zamanda İnsan kendi şeref ve onurunu Her şeylerini bu kadar besleyen bir değere Nasıl böyle yaklaşabilir? Bu hususları isimlendirerek uzatmak istemiyorum Son ortaya çıkan durum Hizip, sapma, kaçma vesaire konularını aşıyor. Başka durumlar üzerinde durmak gerekir. Osman'ı çok söz konusu, teşhir edip gerçek durumu örtbas ediyorlar. Osman bana göre mayınlı sahaya sürülmüş bir eşek rolünü oynamaktadır. Yaptıkları kendini en kötü tarzda bir kullanım aracı kılmaktan öteye bir anlam taşımaz. Fakat söylemeden geçemeyeceğim. Cemil ve duranların sürekli en gereksiz insanları kaçırtıp, Birçok pürüst ögeyi ya intihar etti ya kaçtı ya emir dinlemedi deyip yakalayıp cezalandırmaları nasıl izah edilecek? Sürekli böl, kaçırt, öldürt. Nereye kadar? Ortaya çıkardıkları bazı isimlerin adını ve yaptıklarını söylemek istemiyorum. Neye mal olduklarını bilmiyorlar mı? Bu üç arkadaşın iyi niyetlerini, kendilerine göre fedakarlıklarını tartışmıyorum. Ama bir halkın... ...binlerce değerin adına yaptıklarının neye mal olduğunu vicdanlıca anlamayacaklar mı? Bu durumlara siyaset örgüt ölçüleri tahammül edebilir mi? Eğer santim kadar bir mücadele, savaş sorunları varsa bunu kaldırabilir mi? Burada sorumluluk payını hiç aramıyorum. Siyasette akıl denen şey bu durumları ortaya çıkartmamaktır. Önderlik denen olay, olağanüstü öngörüyle bu tarz çıkışları değil bağır bağır bağırtmak ortaya çıkartmamasını bilmektir. Söz vermenin sonucu bu olabilir mi? Siyasal, örgütsel, eylemsel konularda sürekli öz eleştiri veren bu durumlara yol açabilir mi? Burada kimde ne kadar haklılık var sorusunu araştırmıyorum. Eğer bir insan provokatör, alçak, bitmiş biri değilse kendi tutumuyla bu tür gelişmelere ne alet olur ne fırsat verir. Hareketimizin, halkımızın ve adına çaba harcadığımız tüm değerlerimizin bu durumlara asla layık olmadığını ve onlar adına buna asla fırsat vermeyeceğimi, benim de tarihe, halka ve yoldaşlara verdiğim sözün bir gereği olduğunu, yoldaş, dost, düşman herkese bir daha hatırlatmak isterim. Bu gelişmeler karşısında benden beklenen, içinde bulunduğum koşullar gereği, ancak kendi sınır çizgilerimi çekmek olacaktır. Bu çizgilerin başında 20 yılı aşkındır, kendi tarz partileşme, savaş ve kitle çizgisini yürüten arkadaşlara karşı kendi parti, örgüt, eylem ve kitlesellik çizgimi belirlemek olacaktır. Benim gibi birisinden kendilerine teslim olmam beklenemez. Devletin bile cesaret edemediğine bunlar nasıl cesaret edebilir? Bunların en az devlet kadar ciddi olmayı bilmeleri gerekir. Beni düşman bile alsalar bunun gerektirdiği ciddiyeti göstermeleri gerekir. Hele iddia ettikleri gibi arkadaş, yoldaş olmak istiyorlarsa artık bu geldikleri yaştan sonra bunun asgari gereklerine uyum gücü göstermeleri gerekir. Ben kendilerini kongre gerçekliğimiz içinde bir eğilim olarak kabul etmeye candan hazırım. Eğer onlarda da biraz candanlık varsa en azından kongre görevlerine layık olma temelinde adımlara sahip olmayı mutlaka becermeleri gerekir. Halkımızın ezici bir uyanmış kesimi son nefesime kadar benden bir şeyler istiyor. Bunu yerine getirmeye yardımcı olamıyorlarsa engel olmamalarını istiyorum. Sonuç olarak kendilerini bir taraf olarak görenlerin, kendilerini bir eğilim olarak örgütleme haklarını saygıyla karşılıyorum. İdeolojik, siyasi, askeri, sosyal, yaşam konularında kendilerini dile getirip pratik sahibi olabilirler, hatta partileşebilirler. Fakat bunun asgari gereği kongre disiplinine uymalarıdır. Kongre iradesini aşan tavırlara girmemeleri, bunun gerekli kıldığı disiplini yaşamaları, görevlere sahip çıkmalarıdır. Tabii ben de sorumluluğum gereği kendi yolumda yürüme hakkıma sahibim. Düşünce ve irade özgürlüğümün bana bahşettiği hak ve görevleri yerine getirmek onurlu insan olmanın da başta gelen gereğidir. Bu hakkımı PKK'nin Uzun süredir olgunlaştırdığım düşünsel temeller üzerinde yeniden yapılandırılması temelinde kullanmayı esas görev bileceğim. Mevcut eğilimlerin kendilerini daha iyi tanımaları, belki yeniden birleşme koşulları doğduğunda değerlendirmek için yeniden yapılandırma en uygun yoldur. Adıma binlerce şehadet gerçekleşmiş. Milyonlar ayakta ve binlerce yoldaş beklenti halindeyken yapabileceğim en doğru tavrın bu olduğuna inanıyorum. Arkadaşlardan ricam, sorunlar karşısında yersiz duygusallıklara kapılmamaları, bilakis başlangıçta da belirttiğim gibi, sadece bilgece değil, gerçek bir siyasi, askeri, örgüt kişiliği olarak halkına, insanlığa layık olmayı bilmeleridir. Hiçbir şey geç sayılmaz. Yeter ki anın, tarihi görevlerine yaraşır bir sahiplenmeyi başaralım. Büyük doğrularda, büyük tavrın sahibi olarak birlik ve başarı, her zaman kırık duruşlardan ve küçük tavırlı binlerce kişilikten kaynaklanan tesadüfi kazanımlardan daha değerlidir. Eski çeteciler de dahil, düştükleri durumlardan ötürü kendilerinden çok üzüldüğümü bilmeleri gerekir. Toplumsal gerçekliğimiz ne kadar lanetli özelliklerini dayatıyorsa da insana güven esastır. Kaldı ki gerçekten bu kadar süredir kendini en zor koşullara dayandıran arkadaşlarım, Kendilerini tanıyor ve saygı duyuyorlarsa, bunun siyasi, örgütsel ve eylemsel tarzını tutturamamaları düşünülemez. Kendilerinin daha uzun sürelerde büyük başarıların sahibi olmalarını diliyor, doğru yolda desteğimizin yanlarında olacağını belirtiyorum.